23 Kasım 2017 Perşembe saatler 11 gösteriyor değerli dinleyenler 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve bu programı Twitter üzerinden öne çıkan başlıklarıyla sizlere eş zamanlı olarak paylaşacak olan Seçil Türkan. Bu haftanın yeşil bültenini radyolarınıza taşıyoruz efendim. Sadece radyolarınıza değil muhakkak ki telefonlarınıza bilgisayarlarınıza bize her nereden dinliyorsanız oraya. Eee... Bugünün gündemine hızla geçeceğim adet olduğu üzere diğer gündemlere değinmeden bu kez iki konuğum olacak çünkü onlara vakit tanıyabilmek adına bugünün gündemine hızla geçmek istiyorum. Ee, benim de doğduğum, büyüdüğüm şehir olan Eskişehir'e e, yapılacak bir termik santral projesi var. Bu termik santral projesi birkaç yıldır gündemde olmakla birlikte son dönemde hız kazandı. Ee, bir e, çevresel etki değerlendirme raporu, e, chat başvuru dosyası da e, hazırlandı. 2000 17 Eylül tarihli bir dosya bu. Ee, yani e, start verildi desek bu projeye yeridir. Bu proje çok ilginç biçimde yankı buldu aslında. Yerel medyadan bir haberi öncelikle aktarayım size. Geçtiğimiz Cuma günü Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir toplantı düzenlendi kentte. Ve bu toplantıda e, karşı çıkanlara bu projeye, Eskişehir'deki Termik Santral Projesi'ne, Karadeniz'deki HES, HES projelerinden örnek verilerek terörist e, ...yakıştırması yapıldığı haberini geçti Eskişehir'in yerel medyası Yeni Gün Gazetesi. Aynı zamanda bu haberin içine bir de e, eklenmiş bir detay vardı. Kozmetik ürünlerinin dağıtıldığı bölgedeki muhtarlara. O kozmetik ürünleri dünden önceki gün Cumhuriyet Gazetesi'nden Çiğdem Toker'in yazısına da konu oldu ve bir ikna aracı olarak tüy dökücü krem başlığını attı Çiğdem Toker bu yazısına. Çiğdem Toker'in yazısı CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'in meclis tutanaklarına dayansıyan da bir konuşmasına dayanıyordu. Utku Çakır Özer bu geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan toplantıyı hatta sadece muhtarlarla belediye başkanları veya şehrin diğer e, orada temsil bulması gereken kurumlarının temsilcileri dahi olmadan yapılan bu toplantıda e, dağıtılan tüy dökücü kremi e, mecliste de dile getirdi. Berat Albayrağı sorular yöneltti bu çerçevede tekrar konuşulmaya, tartışılmaya başlandı, gündeme geldi. Tabii şakası çok bol bir konu tüy dökücü krem meselesi ama tabii işin ciddiyetini de e, atlamamak gerekiyor. Çünkü ben altı yıldır çevre ekoloji gazeteciliği yapan biri olarak pek çok farklı ikna yöntemine tanık oldum. Böylesi projelerle ilgili halkı ya da e, halkın temsilcisi olarak görülen muhtarları veya başka temsilcileri ikna etmek için. E, ikna yöntemleri olduğu gibi zor yöntemine de başvuruldu e, acele kamulaştırma. Malumunuz pek çok kez kullanıldı böylesi projelerde bu kez bakanlık yetkililerinin katıldığı bir toplantıda termik santrali istemeyenlere yapılan terörist yakıştırması ve o toplantıda dağıtılan kozmetik ürünler gündemde telefon hattımızda Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer var merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Bey merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Açık radyo izleyicilerine tüm çevreci dostlara yeşil severlere selamlar. Biz de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Utku Bey. Alpuh Ovası'nda o verimli tarım arazisinde yapılması planlanan bir termik santral. Alpuh Termik Santrali B sektörü yeraltı maden işletmesi ve kül düzenli depolama tesisi projesi. Projenin tam adı bu. 1.8 milyar dolar. O günün kuruyla hesaplanmış üstelik 3.40 TL'ymiş. 6.12 milyar lira mal olabilecek bir projeden bahsediyoruz. Eskişehir'de verimli tarım arazileri üzerine oldukça niteliksiz bir kömürün çıkartılıp yakılarak hazırlanacağı bir proje bu. Şehirde pek çok yereldeki pek çok kurum bu projeye karşı çıkıyor. Tabii ki kimse termik santral istemez şehrine o havayı kirletici unsur olması sebebiyle ama ilginç bir ikna süreci işliyor bakanlık tarafından. Siz de bu süreci meclise taşıdınız efendim. Dilerseniz o süreci Biraz dinleyelim sizden. Tabii. E, öncelikle e, biz e, bir, öncelikle yenilenebilir enerjiye e, önem veren bir kentiz. E, ayrıca e, tabii ki yerli kaynaklar e, kullanılmalıdır ama tek yerli kaynak e, kalitesiz linyit kömürü değildir. Bunu vurguladım. E, enerji Bakanına ben enerji bütçesi sırasında hafta başında yapıldı. Sayın e, Berat Albayrak bizim komisyonumuza geldi. Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim ben ve uzun uzun yenilenebilir enerjinin önemi, işte yerel kaynakların önemini eee Anlattı. Biz de buna katıldığımızı söyledik. Gerçekten e, Türkiye'nin geleceği yenilenebilir enerjide. Bir artış da söz konusu biliyorsunuz e, Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi ama yeterli değil. Biz dedik ki e, Türkiye'de işte yerli kömür projeniz var ama bu yerli kömür birincisi kalitesiz. Yani çok fazla işte zehirli gaz çıkarıyor. Verimi çok iyi değil. Yani hem santrallerde verim alamayacaksınız hem de çevreyi e, zarar vereceksiniz. Bundan vazgeçin. Bunun yerine artık teknoloji sayesinde ucuz hale gel. Yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapın, daha fazla rüzgar, daha fazla güneş santrali e, kuralım ülkemize dedik. Daha sonra da Alpu'daki sizin de bahsettiğiniz Eskişehir'imizde aslında Alpu diyoruz ama tam da Eskişehir şehir merkezinin hemen 20-25 kilometre dışında e, bir termik santral projesi var. Bunu çok önemsiyor Enerji Bakanı, Bakanlığı. O yüzden... Neden önemsiyor Utku Bey? Bir şey söyledi mi bu konuya dair? Yani neden? Bu niteliksiz bir kömürden bahsediyoruz. Verimli olmayacak, evet. büyük bir yatırım maliyeti var. Neden bu kadar önemli bakanlık için? E çünkü yer şöyle işte bu kılçıksız diyorlar onlar bakanlık buna. Kılçıksız ihale. Yani bunu şimdi hem kömür kömürü çıkaracak alan kişi, ondan sonra o çıkardığı kömürü de santralde kullanacak. Ondan sonra da o enerjiyi, elektrik enerjisini devlete satacak. Hiçbir risk vesaire olmadan böyle bir işte hükümete yakın bir gruba muhtemelen bu verilecek kılçıksızlığı ve kılçıksızlığı bir... şirket için galiba. Doğru mu anladım? E, tabii tabii. Toğış zaman toplum olarak e, bakılmaz kılçıksız diye nitelendiriliyor bu. Genelde böyle bir bir tabir var. Ee, şimdi biz neden karşı çıkıyoruz? Birincisi siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Ocak ayında bir kararname çıkardı hükümet ee, ve dedi ki Türkiye'nin 141 tane ovası sit alanıdır. Buralara teknolojik yatırım istemiyoruz. Buralarda tarım gelişmeli çünkü buralar tarıma elverişli topraklar. Alp ovamız bunlardan bir tanesi. Alp ovası çok büyük bir ova ve e, Anadolu'nun tahıl ambarı. Buğday, mısır, şeker pancarı, arpa çok verimli bir ova. Biz birincisi bu ovaya yapılmasının bir termik santral yapılmasının her ne kadar işte yok şöyle çevreci şöyle güzel böyle zararsız dense de eninde sonunda çıkacak olan külün kullanılacak olan suyun daha sonra yeraltına verilecek olan suyun vesaire vesaire e, tarıma yani önce tarıma daha sonra da tarım o etkisi nedeniyle gıda güvenliğimize Çok büyük olumsuz etkileri olacağını Düşünüyoruz ben bunu sayın bakanın Dikkatine getirdim tabii ki kamuoyunun dikkatine O toplantıda birincisi burayı Hem tarım ovası diyorsunuz Sit, sit alanıdır diyorsunuz buraya dokunmayın diyorsunuz Sonra kendiniz en tehlikeli santrali yapıyorsunuz ikincisi e, O küller biliyorsunuz e, Santralden çıkacak olan Kül duman zehirli gaz obaya, meralara nehirlere Yayılacak e, Oradan beslenen hayvanlar Onların e, ürünlerini, etini, sütünü, değil mi? Kullanacak olan e, yurttaşlar, hepimiz bu santralin zararını çekeceğiz. Hava kirliliği diyoruz biliyoruz siz. Siz zaten programınızda sürekli buna vurgu yapıyorsunuz hava kirliğinin e, zararları. Mesela yatağını biliyorsunuz. Örnek verelim dinleyicilerimiz için de Muğla merkezdeki hastaların %13.8'i, on nokta hastaların yüzde yirmi nokta ikisi solunum sistemi rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyor. E biz Eskişehir'ler olarak böyle bir gelecek istemiyoruz. Bunu da Sayın Bakan'la samimi bir şekilde paylaştık. Çünkü bu santrallerde biliyorsunuz 100 kilometrelik bir çapı etkiliyor. E, külü, dumanı, e, havaya verdiği zarar. E, diyorum ki size Eskişehir şehir merkezi 25 kilometrede. E, iki tane köyümüz Sepetçi ve Gündüzler hemen dibinde santralin 2 kilometrede. E, yani hem Eskişehir'deki yaklaşık e, şehir merkezindeki Yaklaşık 750-800 bin kişiyi yakından etkiliyor. Hem de o bölgeyi etkiliyor. Sepetçi Köy dediğimiz köy, belki bilirsiniz Utku Bey, lüle taşımızın çıkarıldığı tek yer. Türkiye'deki en önemli maden lüle taşı madeni, beyaz altın deriz biz ona. Köyün adı da tıkırırdı. beyaz altın olarak anılıyor. Beyaz altın köyü Hı -hı. Sepetçi Petçuk köyü siz de biliyorsunuz eskişehirli Hı -hı. olarak. E şimdi buradaki lüle taşı'nı yakından etkileyecek. Bu santral su kaynaklarını etkileyecek. Yani hem termik santralde kullanılacak olan e, atık su biliyorsunuz yere verilecek. E, ondan sonra da e, şey porsuk çayına porsuk porsuk çayına geçecek biliyorsunuz. Porsuk çayı siz de eskişehirlisiniz. Eskiden beri biz aman temizleyelim çok kirli dediğimiz bir çay. Şimdi bu santralin suyu oraya verilecek Yani saymakla bitmiyor Zararları gördüğünüz gibi Ama bir de hani Bizim yani en başta Tabii ki gıda güvenliği Sağlığımız, çevre Bunun yanı sıra orayı Yani büyük bir tarım alanı Yani bunun yapılmasına gerek yok Eskişehir'in etrafında eğer sayarsanız Yaklaşık 5-6 tane mevcut Santral var, termik santral var Yapılmış. E, i̇lle kullanılmak isteniyorsa ki bizce kullanılmasın bakın. İlle kullanılmak isteniyorsa bu kalitesiz lignit kömürü orada kullanılsın. Ama bize göre gerek yok çünkü artık yenilenebilir enerji kaynakları ucuzladı. Bakın en son bakan bize sunum yaparken övünüyordu. Dünyanın en ucuz, yani maliyeti en ucuz e, rüzgar santrali ihalesini biz yaptık diye. Madem öyle devam edin, aynı ucuzlukta devam edin. İşte çünkü, kılçıksız ihale değil mi? E, asıl kılçıksız olan o. Hiçbir yere yani topluma Vesaire hiçbir şekilde kılıç yok. Yani bir hesaplama yapılmış bakın bu termik santralin zararları konusunda. Yılda Eskişehir'e yapılacak olan 6 milyon ton kömür yakacak. Bunun sonucu olarak 2 milyon ton katı atık oluşacak. Bunun 1.6 milyon tonu taban külü, 350 bin tonu alçı taşı. Hesap edildiğinde yan yana koyduğunuzda 422 adet futbol sahası büyüklüğünde atık ortaya çıkacak Utku Bey. Şimdi bunu... Yani kim olsa istemez bundan daha doğal bir şey olamaz ama tabii şimdi buna Eskişehir karşı nasıl karşı sadece ben Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir milletvekili olduğum için değil e, MHP'si karşı Saadet Partisi karşı Büyük Birlik Partisi karşı e, hatta ve hatta bakın hatta ve hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Eskişehir'de kuruculuğunu yapmış çok saygıdeğer isimler e, tüketici e, derneği başkanı e, bir e, e, ağabeyimiz Süleyman Bakal da şimdi Tüketici TÜK Derneği Başkanı. O da diyor ki ya etraftaki santraller kullanılsın, yeni bir santral yapılmasın diyor. Bu konuda bir çevre platformu kuruldu. Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu, kent konseylerimiz, tema, çevre derneklerimiz, odalı Meslek odaları, işte e, ziraat mühendisleri odası gibi e, birçok e, sivil toplu örgütünü birleştiren bir platform kuruldu. Onlar da karşı olduklarını kamuoyuyla, oradaki köy, köylerin halklarıyla, eski şehirdeki kentteki halkla, halk ile paylaşıyorlar. Ben de... Bu noktada sonunda... şunu soralım mı Utku tabii, Bey size? Tabii. Yani e, şu e, özellikle e, Eskişehir'in yerel medyasında e, yer bulan bu e, terörist yakıştırması. Tabii. ona yani, şimdi. Yani karşı tabii. olanlara, kentin evet. e, temsilcilerine, dinamiklerine, yani be, çok örneğini gördüğümüz bir durum bu ama yani tüy dökücü krem meselesiyle e, iyi ki de gündeme getirdiniz siz bu konuyu. E, ama bir taraftan da tüy dökücü krem dağıtılıyor, bir taraftan tabii. da karşı evet. olanlara terörist yakıştırması. Hemen yapılıyor. anlatayım onu da. Bir toplantı yapılıyor, enerji Bakanlığı yetkilileri e, geliyorlar Eskişehir'e. E, birisi üst düzey bir görevli. Sonradan Çiğdem Hanım'ın yazısında bu arada Çiğdem Toker'e çok teşekkür ediyorum duyarlı için. Çiğdem Hanım'ın yazısında öğrendik ki gelen yetkili aslında kolin e, inşaatın geçmişte bu zeytinlikleri kesen. Yırca'daki e, zeytinliklerin katledildiği evet, dönemde hatta. Tabii. O şirkette yöneticilik yapan bir isim. Şimdi Enerji Bakanlığı'nda üst düzey bir görevli Eskişehir'e geliyor yanında bir iletişim danışmanı olan e, e, e, bayan yöneticiyle ve ikisi sadece muhtarları ve hiç kimseye haber vermeden biz milletvekillerinin haberi yok az sonra belediye başkanlarıyla konuşacaksınız haberleri yok e, oda başkanlarının haberi yok ve az önce söylediğim Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu'nun haberi yok ve muhtarları topluyorlar bu muhtarlara şöyle bir sunum yapıyorlar çok çevreci hiçbir zararı olmayacak işte çok binlerce istihdam sağlanacak. Hiçbir yani doğaya, suya, çevreye zararı olmayacak bir termik santral yapıyoruz. Ee, endişeleri olanlar, bunu protesto edenlerin, işte e, geçmişte e, Artvin'de, e, Karadeniz'de HES'lere karşı çıkanlarda e, olduğu gibi Türkiye'ye işte zarar veren e, şey olduğunu söylüyorlar. E, e, bu, bu işte Sevda Güner iletişim danışmanı Hı. ve galiba Murat Zeker Zekeriya. Murat Zekeriya aydın. Zekeriyah aydın galiba evet bu bu bu isimler. Şimdi yani bir terörist algısı ya da bir işte bu protesto edenlerin, çevreyi korumak isteyenlerin, hakkını, doğayı, toprağı korumak isteyenlerin bir sanki zararlı bir şey yaptığını anlatır gibi bir sunum yapıyorlar. Muhtarlarımız da itiraz ediyorlar doğrusunu söylemek gerekirse. Çok sorguluyorlar da bu söylemi. Ayrıca bu toplantıda bir de muhtarlara işte sizin de bahsettiğiniz Sayın Çiğdem Toker'in de köşesine yansıttığı, benim Sayın Bakan'a aktardım bir şey çanta dağıtılıyor. Bu çantada işte içinde yara kremi, güneş kremi, tüy dökücü krem, el feneri, şampuan, işte aklınıza şey termos gibi birçok ürün var ve işte muhtarlara bunlar dağıtılıyor işte şey bunun da işte kömürden yapıldı yani kömür zararlı değildir bakın faydalıdır demek istiyorlar anlamında ama yani bir termik santralin sadece bizi değil gelecek kuşaklarımızı hayatını tehlikeye sokacak bir termik santralin böyle savunulması çok hicap verici ben de bunu bakanın gündemine getirdim toplantıda okumuşsunuzdur yani siz şimdi işte kremlerle merhemlerle işte el fenerleriyle bir termik santralin, zehirli bir santralin yararlı olduğuna ikna etmeye çalışıyorsunuz bir kenti. Ee, yani böyle bir şey olamaz. O zaman biz sizi nasıl ikna edelim? Biz de Alpovamızdan, verimli Alpovamızdaki buğdaydan üretilen un mu getirelim? Ekmek mi getirelim? Şeker pancarından üretilen e, şey şeker mi getirelim? Ya da orada beslenen hayvanların ürünlerinden et, süt mü? Peynir mi getirelim? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Bilimsel yapmamız lazım bu tartışmaları. E, ve e, bunun zararları artık her yerde biliniyor. Yani hiçbir zarar vermeyecek diye bir şey yok. Dünya biliyorsunuz kömürden vazgeçiyor. Tam tersine rüzgar, güneş, yenilenebilir tüm enerjilerin kullanımı için sözler verilebilir biliyorsunuz şey, e, iklim şartını imzaladık biz Paris iklim şartını buna uymak için bizim e, sera gazlarını değil mi azaltmamız lazım emisyonunu e, kömür en büyük düşmanı yani değil mi e, yani çevrenin e, havanın kömürü az kullanmamız lazımken başlatılan kampanyayla hem de kalitesiz bir kömürün daha fazla işte şeyi yönünde çıkarılması, tüketimi yönünde bir kampanya yapılıyor. Buna karşı olduğumuzu, bunu birlikte Eskişehir'in bunu istemediğini ama illa bir şey isteniyorsa çevredeki santrallerden işte bir bölümünün kullanılabileceğini vurguladık ve bir de yani terörist benzetmesi ya da algısının son derece yani insanlar birbirimize sadece görüşlerimizi yani biz böyle düşünmüyoruz bu doğru değildir söylemeliyiz ama bunu terörist ya da benzeri işte hakaretlerle suçlamalarla dile getirmememiz gerekir ben de bakana yani siz buna katılıyor musunuz yani bu bürokratlarınızın bu tür söylemlerine katılıyor musunuz dedim o konuya hiç yanıt vermedi şeyi ma maalesef diğer kremlerin işte dağıtılmasını başlarına minnet diye niteledi. Muhtarlarımıza arkadaşlarımız vermiş. Başlarına minnet daha fazla verselermiş keşke diye bir e, yorumu oldu ve termik santrali yapma konusunda ısrarlı kararlı e, olduklarını e, söyledi. Ama e, bir kere daha hatırlatayım ki yani e, işte biliyorsunuz e, sağlık e, rakamları e, az önce Muğla yatağını söyledim. Türkiye'nin başka yerlerindeki rakamlar da e, önemli. Türkiye genelindeki rakamlar da önemli. Yani Türkiye'de nerede termik santral var ise maalesef insanların sağlığı işte kurulan yerlerde 10 yıl geriye gidiyor. İnsanlar çok büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor. Bunları dile getirdim ve eski şehrin geleceğini düşünen herkesin bu projeye karşı olduğunu söyledim. Bunu da partizan bir şekilde söylemediğimi tam tersine kendilerinin yani kendi partisine mensup olan kişilerin de buna karşı çıktığını ve az önce bahsettiğimiz Utku Bey terörist benzetmesi ya da algısı konusunda da yani böyle yaptığınızda aslında sadece bizleri değil belki kendi partinizin Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermiş olan milyonlarca değerli yurttaşımızın da işte şeye kömüre karşı, işte çevre kirliliğine karşı, yenilenebilir enerji kullanılmasını isteyen termik santrallere karşı kişileri de bir şekilde o grubun içine sokuyorsunuz. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz diye e, anlattım. Peki e, Utku, bir Bakana. şey sorabilir miyim? Tabii. Siz pek çok komisyondaki yani e, bakanla konuşma ya da Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileriyle konuşma fırsatı da buluyorsunuz. E, bu termik santral meselesi Türkiye'de son birkaç yılda özellikle e, çok yoğun. Ee, bir şekilde e, ısrarla sürdürülen yani halkın hilafına orada yaşayanların isteğinin dışında olmasına rağmen yapılmak istenen, sürdürülmek istenen projeler haline geldi. Konya Ovası'nda yapıldı mesela e, benzer projeler. Yine niteliksiz kömürle e, yapılan termik santral projeleri var. Yani bunu siz tabii biraz anlattınız belki orayı biraz daha fazla sormak adına e, rica edeceğim bunun yanıtını sizden. Neden Ortadaki böylesi konu... bir ısrar var Tabii, yani şu... şeyde de Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi'nde de mesela tartışmaların odağına geliyor Türkiye orada uluslararası bir e, gerilimi dahi göze alıyor Türkiye böylesi bir e, projeleri hayata geçirebilmek Tabii. için. Buradaki konu şu aynı bakın e, aynı e, işte bu şey köprüsü gibi. E, yaptığımız hani araç geçmeden e, para ödenen müteahhitlere köprü gibi Osman Gazi, Osman Gazi köprüsü hmm. gibi e, e, aynı şehir hastaneleri gibi bir mantık var yani kamu özel ortaklığı ya da aslında kamu özel ortaklığı denen şey özelleştirme yani burayı yataklarıyla birlikte veriyor bir işte kimse yandaşı olacak olan ya da olan ya da olacak olan bir gruba ve onlara müthiş bir bir de alım garantisi veriyor. İşte şu kadar yıl ben senden ürettiğin elektriği satın alacağım diyor. O asıl mesele yani asıl sıkıntı burada yani bir nevi işte kendisi devlet hiçbir yatırım yapmadan hiçbir yatırım yapmadan e, burayı bir e, işte e, gruba veriyor. Şu, diğer yerlerde de böyle olmuş. O grubun ne kadar çevreye e, dikkatli olacak, ne kadar eski şehir önemseyecek hiç önemli değil. E, oraya veriyor. İşte aynı şehir hastaneleri mantığı da böyle biliyorsunuz. Ondan sonra da alım garantisi veriyor ve e, işte biz bizlerin cebinden toplanan vergileri e, oraya bir şekilde e, döküyor. İş, asıl sıkıntı burada zaten. Çünkü komisyonda yine tutanaklardan okursanız Zonguldak'tan yani biz bizim Türkiye e, kömür işletmeleri madenlerinin olduğu e, bölgelerden e, gelen değerli milletvekili arkadaşlarımız dediler ki ya bizim yani buralar kömür illeri işte Zonguldak vesaire etrafındaki iller e, buralarda e, daha fazla yani ama devlet tarafından şey yapılsın. Eee yapılmasın. E, devlet tarafından e, işletilsin. Daha fazla işçi istihdam edilsin diyorlar. Yani kömür şu anda ve daha e, işte linyete göre daha kaliteli kömür, daha e, üretimin yapıldığı yerlere arttırılabilir, daha verimli çalıştırılabilir diyorlar. Mesela elektrik mühendisleri odasının bir tespiti var. E, mevcut santraller %40 eksik verimle çalışıyor. Bunlar bakım yapılırsa, daha işte modern teknolojilere göre bakım yapılırsa %40 daha fazla verim alınabilir diyorlar. Şimdi böyle imkanlar varken gidip Türkiye'nin dört bir yanında, işte siz saydınız az önce... Hı -hı. Konya'sı var Eskişehir var değil mi Daha birkaç birkaç yerde Ankara var Çanakkale Ağabey, var biliyorsunuz Tabi şey var şey Amasra var Bartın var bildiğim kadarıyla evet. Bunları şimdi bunun yapılmasına Gerek yok yani iyi bir planlamayla Buna hiç gerek yok ama iyi bir planlama Yerine tam tersine aynı ya biz bunu Bir yandaşa verelim o buradan zengin olsun, hem onun işte 20 yıl, 30 yıllık geleceğini garanti edelim gibi bir maalesef mantık var. Bakın ben bir kere daha vurgulamak istiyorum bunun tehlikesini. Türkiye'de kömür, kömürlü termik santrallerin ana nedeni olan hava kirliliği nedeniyle her yıl, en az 2876 erken ölüm, 4311 hastaneye yatış meydana geliyor. Yine Guardian gazetesinin Dünya Sağlık Örgütü verilerinden yaptığı bir derlemede de Avrupa'da en kirli havaya sahip 10 şehirden 8'i Türkiye'de. Bunların en önemli sorumluları, tabii ki tüm sorumlusu demiyorum ama en önemli so sorumlusu kömürlü termik santralleri. O yüzden e, bunları oturup karşılıklı konuşabilmeliyiz. İlle de dediğim dedik, dememesi lazım hükümetin, hükümet konumunda olan insanların. Ama maalesef Enerji Bakanlığı'nın, Enerji Bakanı'nın e, bir süredir tavrı siz de işaret ettiniz bu yönde. Ama bunun asıl meselesi dediğim gibi e, böyle bir asıl mesele bir yeni kaynak yaratmak olsa işte yenilenebilir rüzgar enerjisi işte güneş enerjisi Hı. az sonra Tepebaşı Belediye başkanımız ile konuşacaksınız konuşamayacağız size... gibi duruyor çünkü hemen ben Ula ulaşamadık size... ah Ahmet Bey'e evet ne adına, yazık ki öyle Ben bir... onun adına anlatayım o zaman e, bakın belediyesinde belediye belediye binasının tepesine güneş e, şeyleriniz taktı. Evet. Ee, panellerini taktı. Yani enerjisinin bir bölümünü güneşten üretiyor. Türkiye'nin dört bir yanında sadece Tebebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç yaptı diye söylemiyorum. Birçok yerde var. Bunların önünü açmak lazım. İşte en son e, şeye e, Konya Ovası'na biliyorsunuz güneş e, e, enerjisi projesinde büyük bir alanı e, hükümet güneş enerjisi üretilmesine tahsis etti. Bence Türkiye'nin dört bir yanında bunu yapabiliriz. Yani zehirli e, termik santraller yerine, nükleer santral yerine biz Çevre dostu ve aynı zamanda da ucuz e, yenilenebilir. Yani işte bir şeyi maliyeti yok rüzgarın güneşin sadece onun teknolojisinin maliyeti var. Eskiden çok pahalıydı siz çok iyi biliyorsunuz Utku Bey ama şimdi artık e, ucuzladı. Hatta kişisel e, gerçekten... üretime bile imkan verecek düzenlemeler yapılması, yapılması yolunda baskılar var. İnsanların kendi yaşadığı evlerin çatısında e, ve... Farklı kendi enerji kooperatifleri üzerinden e, enerji üretebileceği yani insana inebileceği enerji üretiminin e, modeller dünyada uygulanıyor. Türkiye'de bunun için yasalar yönetmelikler düzenleniyor ama e, ne yazık ki uygulamada e, bir sonuca varılamıyor. Ya şöyle, bir bu mesele e, çok haklısınız mesele bir tercih meselesi yani nasıl bir tercih siz neden yanasınız kimden yanasınız yeşilden çevreden gelecek kuşakların doğa ile bütünleşik bir yaşamdan mı yanasınız yoksa bugün işte aynı şehir hastaneleri aynı işte Osman Gazi köprüsünde olduğu gibi işte devlet aman işte kaynaklarımız kıt biz işte bunu şey yapsın, yandaşlar yapsın onlara da 25 yıl 40 yıl garanti verelim alım garantisi verelim ama bunun belki bu yıl cazip gözüken konu 2 yıl sonra 3 yıl sonra belki çok pahalı olacak çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor rüzgardan elektrik güneşten elektrik üretmek artık çok ucuz duyacak. O yüzden bence bu kadar uzun e, angajmanlara girmek yerine hem e, maliyet açısından hem çevre açısından e, zararları olan angajmanlara girmek yerine hem gıda güvenliği bakın diyorum ki Alp havamız hmm. zehirlenecek. E, oradan beslenen tüm insanlar, tüm e, hayvanlar hepsi zehirlenecek. Hava zehirlenecek. E, Eskişehir'e kül, işte bulutu gelecek. Eskişehir'ler zehirlenecek. Tüm bu sağlık riskleri varken biz... Onun yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapalım. Ee, yani o ovanın bir mümkün olan bölümüne eğer mümkünse e, işte şey kuralım. Güneş enerjisi panelleri kuralım. Güneş tarlaları kuralım. Aynı Konya Ovası'nda olduğu gibi. Ee, evet. Bu tür alternatifleri düşünelim. Ya da e, işte Eskişehir'in etrafında bakın ben size sayayım. E, e, Tunç Bilek, Seyit Ömer, Çayırhan, Yunus Emre... Aksu, santralleri var. Ee, bunları kullanın. Ama bunları kullan derken de bakın yine temkinle bu kötü ligniti kullanmayalım. Yani evet. bu kadar kötü kaliteli, çevreye zarar veren, verim olmayan ligniti kullanmayalım. Ee, bana göre de kömürden süratle uzaklaşmamız lazım bizim. Utku Bey, ee, çok tabii... teşekkür ediyoruz. Programımızın e, süresinin sonuna geldik. Katkılarınız, tabii. vakit ayırdınız ve değerlendirmeleriniz için. Sağ olun efendim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ee, doğa duyarlığı, çevre duyarlığı, e, yenilenebilir enerji duyarlılığının hepimiz tarafından desteklenmesi gerektiğini e, düşünüyorum. E, umut ediyorum, umut ediyorum hükümette... E, Enerji Bakanlığımızda tabii ki gerçekten önemli işler atıyorlar ama halkımıza kulak versinler diyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Çiğdem Hanım'a da bu konuyu gündeme getirdiği için bizim tutanaklarda kalan sözlerimizi kamuoyunun bilgisine getirdiği için sevgili meslektaşımız Çiğdem Toker'e de aracılığınızla teşekkür ediyorum. Ben de selamlarımı iletiyorum dinliyorsa bizim Çiğdem Hanım'a çok sağ olun Utku Bey. Sağ ol Evet değerli dinleyenler Yeşil Bülten'de bu hafta Eskişehir'e yapılması planlanan e, kömürlü termik santrali Şehri Milletvekili Utku Çakır Özer'le konuştuk. Belediye başkanlarından Ahmet Ataç'a ulaşmamız mümkün olmadı program saati içerisinde. Bir başka zaman muhakkak bu konuyu da tekrar masaya yatıracağız diyelim. Bugünün programından öne çıkan bir notla kapatalım. Termik Santral'e karşı çıkanları bakanlık yetkililerinin olduğu bir toplantıda terörist ilan ediliyor. O bakanlık yetkilisi Yırca'da e, zeytin ağaçlarının kesildiği kolin şirketinin yöneticilerinden biriydi. Bu ilginç detay da Toker'in yazısında vardı diyelim. Haftaya görüşmek üzere.